Pazartesi sabahından günaydın ve herkese iyi haftalar. Haftaya güzel bir haberle başarı ilan etmiş bir kampanyayla başlıyoruz. Erktolia ekibi Haziran ayında Notre Dame de Sion Lisesi'ne yönelik hashtag Melike Koçak yalnız değildir dedikleri bir kampanya başlatmıştı. Önce kampanyayı hatırlayalım. NDS Melike Koçak'tan ve öğrencilerinden özür dilesin ve Melike Koçak'a Yeniden işe çağırsın. Misyonlarını öğrencilerinin de kendilerini ve sahip oldukları özgün ve yapıcı, yaratıcı güçleri tanımalarını sağlamak olarak tanımlayan, amaçları özgür, aydın ve cumhuriyetin kendilerinden istediği fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek olan Notre Dame de Sion Fransız Lisesi, son 5 yıldır kendilerine edebiyat öğretmeni olarak hizmet veren Melike Koç'a kendi belirttikleri misyon ve amaçları zıt düşen sebeplerle, hem cinsiyetçi hem de ifade özgürlüğüne aykırı olarak işten çıkardılar. Melike Koçan işten çıkarılma sebebi öğrencilerinin toplumsal cinsiyet, beden politikaları ve feminizmle ilgilenmelerinin düzeyini ayarlayamaması, kontrol etmemesi ve bu konuda öğrencilerini uyarmak yerine gelişmelerine, eleştirel bakmalarına vesile olması. Melike Koçan okuldaki bir grup öğrenciden okulun bağımsız çıkardıkları hiçbir öğretmenin dahil olmadığı bir fanzinin, Özgecan katliamına ayırdıkları bir sayısında geçen mastürbasyon temalı şiirlerden ve penisli yazılardan ötürü bu fanzini çıkarmalarında öğrencileri desteklediği iddia ediliyor. Bilimin ve eleştirel düşüncenin yeni nesillere aktarmanın en dirimsel gayesi olması gereken Türkiye'nin eğitim kurumlarının büyük bir çoğunluğunun değişen eğitim sistemi ve yönetim baskıları dahilinde bu amaç doğrultusunda hareket etmediğinin farkındayız. Bu tarz eğitim, öğretim kurumlarının sıyrılarak aydın ve özgür gençler yetiştirmekle övünen aydın eğitim kurumlarından Notre Dame de Sion'un ilkelerine ve kuruluş amacına ters düşen bu cinsiyetçi ve ifade özgürlüğüne ters hareketine karşı çıkıyoruz. Notre Dame de Sion, Melike Koçak'a işten çıkararak eş zamanlı olarak birçok hak ihlali gerçekleştirmiştir. 1. Melike Koçak'ın çıkarılan fanzinle herhangi bir bağı yoktur. 2. Öğrencilerin erk normatif kalıplarının dışına çıkan cinsiyetçi eşitlikçi bakış açısını sunarak özgür ve eleştirel düşünceyi sağlamaktadır. Buna ek olarak Notre Dame de Sion'un mastürbasyon gibi kadın ve erkek cinselliğinin gündelik bir parçası olan Olağan temaları kadın ve erkek cinselliğine yönelik cinsiyet eşitliğine dayalı kelimeleri kullanan cinsel taciz ve tecavüz ve cinayet gibi can alıcı konuları eleştirel bir bakış açısıyla irdenemeye çalışan öğrencilerini bağnaz bir düşünce yapısı içinde korkutup hapsetmekten öteye gitmediğini düşünüyoruz. Notre Dame de Sion'un özgürlükçü ve eşitlikçi eğitim öğretim ilkelerine uymayan bu hak ihlaline acilen telafi etmesi ve Melike Koçak ve öğrencilerden özür dilemesini siz de talep ediyorsanız başlattığımız imza kampanyasına bir imza atarak tepkinizi dile getirebilirsiniz diyordu Erktolya ekibi ve beklenen güzel haber geçtiğimiz gün geldi. Kampanyayı imzalayan 5873 kişiye başarı haberini şu mesajla duyurdu Erktolya. Geçtiğimiz Haziran ayında Melike Koçak, Notre Dame de Sion Lisesi öğrencisinin çıkardığı Tavus Kuşu adlı fanzinde yer alan şiir ve yazılarda geçen ifadeler sonrası toplumsal cinsiyet beden politikası ve feminizmle ilgili dozajı kaçırdığı gerekçesiyle işten çıkarılmıştı. Erktolyo olarak ilk günden beri desteklediğimiz Melike Koçak, Notre Dame de Sion'a konu hakkında dava açtı. Davanın ilk duruşması 10 Kasım 2015 günü İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görüldü. Haksız olarak işten çıkarılan Melike Koçak kamuoyunun ses çıkarması ve yargının adaletten yana karar vermesiyle davasını tek celsede kazandı. Melike Koçak 10 gün içerisinde başvuru yaptığı takdirde tekrar işe alınacak ve kendisine 4 aylık brüt ücret kadar tazminat ödenecek. Erktölye olarak hashtag Melike Koçak yalnız değildir dedik ve sonuçlanan davada Melike Koçak'ın yalnız olmadığını, feminizmin dozajının olmadığını, feminist öğretmenlerin haksız olarak işten çıkarılamayacağını gördük başlattığımız imza kampanyasına destek veren, videolarını göndererek Melike Koçan yanında duran 6 bine yakın kişiye sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz diyor. Ertolya ekibi bir başarıdı kampanyaya daha imza atarak. Fethi Adam'ın kampanyasıyla devam ediyoruz programa. NTV Spor HD şifresiz yayına geçsin. NTV Spor rekabet etmek istiyorsa izleyici kitlesine cevap vermeli ve HD Türksat'ta şifresiz yayına geçmeli. HD kanal varken kimse normal kanal izlemez. Eğer HD olursa izlenme payı artar. Günümüz uzay çağı 4K yayınları konuşulurken HD'yi şifreli yapmanın bir anlamı yok. Sporseverler NTV Spor HD şifresiz olarak Türk TürkSat'ta görmek istiyor. NTV Spor umarım bu çağrıyı dikkate alır diyor. Adam Change.org'daki bu kampanyasında. Ve Milli Eğitim Bakanlığı'na hitaben başlatılan bir kampanyayla devam edelim. Turgutlu Arif Can Poyraz İlkokulunda... Ortaokul ile ikili öğretime son verilsin. Turgutlu, Arif, Can Poyraz İlkokulu ve Ortaokulu aynı binada eğitim öğretime ikili olarak devam ediyor. Bu durum ortaokulu öğrencilerinin sabah erken okula gitmeleri 7.30'da ders başı yapmaları anlamına geliyor. Ortaokul olduğu için seçmeli dersler nedeniyle de dersler geç bitiyor. İlkokul öğrencilerinin de öğleden sonra derse başlayıp yatsı ezanı vaktinde okuldan çıkıyor olmaları birçok sorunu beraberinde getiriyor. Küçük oyun çocukları gündüz vaktinde iki teneffüsü yaşayabiliyorlar. Okul çıkışı her ne kadar aileler çocuklarını almaya gelseler de hava oldukça karanlık olduğu için güvenlik zafiyeti ortaya çıkıyor. Bu durum ailelerin sürekli tedirgin olmalarına yol açıyor. Ayrıca kaliteli eğitim öğretime engel oluyor. Veliler olarak bizler ortaokulun ayrılması ve eğitimin tam gün yapılmasını istiyoruz. Ortaokulun ayrılabilmesi için önerilerimiz şunlar. 1. Mahallemizde bulunan 3 liseden uygun olan birinin orta okula dönüştürülebilmesi, 2 mahallemize yeni bir ortaokul binası yapılması bu önerilerimizle ilgili olarak çalışmalar 2 yıldır yapıldığı söyleniyor ama hiçbir ilerleme ve gelişme olmadı. Bizler bu soruna bir çözüm getirilmesini istiyoruz diyor Arif Çampoyraz İlkokulu Velileri. Ve İzmir'den Senia Kaçıralım kampanyasıyla pazartesi gününü kapatalım. Görsel sanatlar dersi haftada 2 saat olsun demiş kendisi. Şöyle devam ediyor. Dersimizin okullarda bir ders saati yani 40 dakikalık bir sürede işlenmesi mümkün değildir. Öğrenciler daha konuyu anlamadan ve hazırlıklarını tamamlamadan ders bitiyor ve istedikleri çalışmaları yapamıyorlar. Diğer derslere ayrılan bu süre çokken resim dersi için ne yazık ki azdır. Lütfen çocuklarımızın hayal güçlerinin gelişmesi ve bu zorlu derslerde beyinlerinin biraz olsun dağılması için kampanyamıza imza atarak destek olun diyor.